Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet esas itibariyle tam bugünkü yayına da girmeden önce daha doğrusu bugünkü yayında senin programın devreye girmeden önce konuştuklarımıza tamamen uygun bir yazı yazmışsın. Onu daha sonra okuduk. Evet. Gaza gelmeye getirilmeye yakın bir toplum olarak tutkuları daha fazla kışkırtmanın, medyadın ...ne kadar önemli bir rol oynadığının... ...bugün somut, binlerce somut örneği var... ...önümüzde yani... ...bütün gazetelerim elimizin altında... ...ve dehşet içinde bakıyoruz... ...öyle evet... ...bu sadece bir gün olsa gene ...365 günde bir gün... ...kışkırtma günü ilan eder... ...o gün gazeteye bakmazdık... ...ama maalesef... ...bu çok yaygın ve çok... ...güncel oldu artık güncelleşti, yaygınlaştı, her alandan kuşatmaya başladı. Evet ve artık çok belirgin bir hal almış yani baya bir propaganda operasyonu şeyi taşıyor yani bugün çeşitli gazetelerin manşetlerini sadece manşetlerine. Evet zaten var. manşetler daha önemli çünkü genellikle insanların aklında kalan kısmen o manşet, o manşettin. Kelimeleri olmasa bile o manşetin yarattığı his, duygu, öfke, e, niçin öfkelendiğini çoğunlukla soruyorum e, birkaç gün sonra. E, örneğin bir gazetenin manşetinde okuduğunu insanlar hatırlıyorlar mı? Hatırlamıyorlar ama oradaki bir duyguyu, bir öfkeyi, bir e, bir hedefi hatırlıyorlar. evet. Evet çok şey biraz bunu yani hiç bitmeyen bir konu olduğu halde Tabii biraz daha tartışalım evet, yani. Türkiye'de özgü değil bu ben medya çalışmalarını bilen birisi değilim ama uzaktan takip ettiğim kadarıyla özellikle yeni medyanın varlığıyla daha da fazla gündeme gelen ama evvelden çok eskiden beri sadece medya dediğimiz şey, sadece basılı gazete, dergi gibi araçlarken de gündemde olan işte Orson Welles'in Citizen Kane'i, Yurttaş Kane'i <gülüyor> E, e, filminin e, konusu da bu budur e, Büyük bir medya patronunun e, tekelinin Aynı zamanda manipülasyon Yapması ve en sonunda Bir e, Tahliğin cilvesi diyebileceğimiz biçimde Hatırlarsanız o büyük medya Hörst'dür benim bildiğim kadarıyla evet. yanlış hatırlamıyorsam e, Yaşlandığında Ölümüne yakın Kendisi için özel gazete yapılır. Sadece iyi haberlerin yer aldığı, yani gaza getirmek sadece kötülük haberi vererek gaza getirilmez. Aynı zamanda pes pembe bir dünya yaratarak da insanlar gaza getirilebilirler. Bu fonksiyon, bu iş, şey işlevi insanları bilgilendirmenin ötesine giden bir işlev olduğu için sorunlu. Yani bilgilenirken insanlar öfkelenebilirler bunu engellemek, bilgilenirken sevinebilirler, bilgilenirken tutkulanabilirler ama o bilginin e, bir kere doğru olması gerekiyor. İkincisi gazetenin, medyanın e, var olan tutkuları, e, var olan hissiyatı körükleme fonksiyonu olmaması gerekiyor. Yani gazete ile e, futbol tribündeki amigo arasındaki fark herhalde burada yatıyor. Evet işte tabii e... olması gereken diyelim fark olması gereken fark burada yatıyor. Yani evet. bilgilenerek siz öfkelenebilirsiniz. Bir, bir gazete size öfkelenmeniz, sevinmeniz, düşünmeniz, gazete derken sadece gazeteden bahsetmiyorum tabii televizyon içinde bu geçerli. İnternet e, ortamındaki e, haber siteleri için de geçerli. Sizi e, öfkelenmeniz, böyle tatsız, tutsuz, ruhsuz, neşesiz ve öfkesiz, e, sinirleri alınmış, e, amorf yaratıklar e, olalım demiyorum. Ama bunu kendi iç dinamiklerimizle zaten yapıyoruz. Hele bu toplum çok yapıyor. Yani Norveç toplumuna gidip biraz oraları e, o toplumu e, hareketlendirme, insanlarını hareketlendirmek için e, biraz gaza ge getirmek gerekli diyebilirsiniz. Gerekli olduğu kanaatinde değilim ama bu, bu gerekebilir. Bizim zaten gaza gelmeye ihtiyacımız yok. Zaten gerilmiş yay gibi bir toplumuz. Ve inanmaya da son derece meyil herkes bütünüyle... E, inanmak istediğini inanmaya iste Evet, inanmak istediğine. Yani e, aslında Ed, Edward Herman ile Noam Chomsky'nin klasik e, eserinde Rıza imalatında da bu propaganda modeli bayağı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda tabii, zaten. Tabii, istediğini İstediğini büyük sermaye yaptırabiliyor ve onun politikacılarla beraber. Tabii, evet. tabii, tabii. Ee, bunun, bu, bunun modeli, e, bunun geçmişteki e, çeşitli uygulamalarını biliyoruz. Tabii ki Türkiye'deki e, büyük sermayeyle bağlantılı olma, olabilir, iktidarla bağlantılı olabilir veyahut iktidarın e, bilgisi, ilgisi veya onayı dahilinde Başka e, güç odakları olabilir. Bu e, illa yani cemaat ifade etmek için söylemiyorum. Bir cemaati Fetullah Gülen cemayetidir. Yok Nurculardır yok e, veyahut e, Ergenekon e, çetesinin cemaatidir, arkasındaki cemaattir gibi bir şeyden bir, bir hedef vermek için e, söylemiyorum bunu. Çünkü tek taraflı bir propaganda e, yok aynı zamanda Türkiye'de bildiğiniz gibi. Yani e, iktidar yanlısı iktidarı destekleyen ve artık giderek şevkle e, ve heyecanla gözü kapalı bir e, taraftar e, basın faaliyeti yürütenlerin karşısında yer alan muhalefetin bir kısmı da aslında maalesef e, gözü kapalı bir e, propagandayı ters propagandayı yerine getiriyor. Zararı daha azdır diye düşünülebilir ama... E, işlev bakımından bakıldığında aynı eleştiri oklarını yöneltmemiz gereken e, muhalif yayın organları da var. E, sadece kendi e, dünyasının e, sesini yansıtan, bu da olabilir, denebilir ki bu bir şeydir, bir, e, bir grubun e, sesini, dünyasını yansıtıyor, işte e, örneğin, e, Komünist Partisi'nin e, gazetesi komünistlerin görüşünü ve algılarını yansıtıyor. Ne bileyim AKP'nin gazetesi AKP'nin görüşü ve algısını yansıtıyor. CHP'nin gazetesi CHP'nin görüşü ve algısını yansıtıyor. Bu olabilir ama o zaman onları gerçekten o organların yayın or yani o kurumların yayın Hı. organı olurlar. Evet. O zaman bir şey diyemeyiz, eleştiremeyiz. E, CHP'nin resmi yayın organı gazetesi diyelim ki ulus ...geniden çıkmaya başladı. Çıkıyor mu Ulus? Ben görmüyorum ama... Ben de görmüyorum. Farz edelim Ulus evet. Gazetesi... ...CHP'nin yayın organı olarak... ...çıkıyor ve CHP'nin görüşlerini... ...CHP'nin doğrularını anlatıyor. Onu eleştiremeyiz. CHP'nin yayın organıyım... ...diyor zaten. Veyahut... ...AKP'nin yayın organı da olabilir. Yani... ...bir siyasi partinin... ...gazete olarak yayın organı olur. Bunu yıllarca... ...ben Humanite Gazetesi okudum. Komünist Partisi'nin yayın organıydı. Ulus Gazetesi burada yıllarca yayınlandı. Bu, bunu biliriz. Ve onu başka türlü eleştiririz. Oradaki fikri içeriği eleştiririz. Ama bu sen Komünist Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AKP'nin e, sözcülüğünü yapıyorsun eleştirisini yönetmek abes olur. Zaten sözcüsüyüm diye yayınlanıyor. Burada sorun tarafsız, nesnel e, bir bilgi kaynağımış gibi kendini sunup ama aslında... ...son derece taraflı dolayısıyla insanları e, okuyucusunu büyük ölçüde e, manipüle etmeye yönelik ve bunu gizli biçimde yapan... ...esas sorun burada açık biçimde manipüle etmek yani bir gazetenin bir e, siyasi partinin yayın organı olarak manipüle etmeye manipüle etmek de denebilir belki... ...ama en azından bu açıkça yani insanlar manipüle edilmek için hazır bekliyorlardır denir o zaman... Burada öyle değil. Dolayısıyla e, bir e, etik sorun var. E, i̇kincisi etik sorundan da öte. E, bir siyasal e, sorunsuzluk veyahut siyasal e, toplumsal barış açısından bir ciddi siyasal yükümlülük var Karşı, e, sırtlarında olan bir günah var diyelim, bir suç var diyelim, evet, bir kabahat e, var diyelim. Hatta, e, evet e, çünkü bugün mesela sadece Habertürk'ün e, biraz önce ele aldık ama bir kez daha değinmekte yarar var. Manşetine e, bakılacak ve koyduğu fotoğraflara birinci sayfadan bakınca gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani Almanya'dan abim gelmiş diye başlık atıp manşette teröre destek olan Alman vakıfları tartışılırken Güneydoğu'da ilçe ilçe dolaşan Almanlar ortaya çıktı diye evet. bir haber var ve evet. Bay Michael Van'da, Bay Mikael Şemdinli'de diye de iki fotoğraf koyup yuvarlığa da almış içine şey, olaylara evet. karıştı filan diyor gr evet. grup. Evet. Şimdi bu tabii çok düşündürücü, en azından çok düşündürücü. Çok düşündürücü evet, çok düşündürücü. Ee, dikkat ederseniz, bu e Tayyip Erdoğan e, bu ağzından çıkan lafın nerelere gidebileceğini farkına varmış ki bugün büyük ölçüde tevil etmeye çalışıyor bu söylediklerini e, okumuşsunuzdur Alman vakıfları ile ilgili. Muğlak konuşuyor son derece. Başka evet muğlak konuşuyor yani o, o bir gün önce gazetelere yansıyan e, keskinlikte e, pek laf etmemeye çalışıyor çünkü onu nereye gideceğini herhalde ona ...danışmanları söylediler. Prontur olmadan konuştuğunda genellikle böyle şeyler oluyor zaten biliyorsunuz... ...başbakan prontursuz konuştuğunda. Bunun üzerine atlayıp... ...buradan hareketle... ...kışkırtıcılık yapmaya çalışmak hakikaten son derece düşündürücü... ...ve aslında bunu yapanların da nasıl... ...küçük bir taşra gazetesi seviyesinin ötesine gidemeyen bir e, zihniyet dünyasına sahip olduklarını da ele veriyor. Evet yani başbakan... Taşrada olur böyle şey. <gülüyor> Dışarıdan gelen yabancıların e, izlenmesi e, bir taşra e, şeyidir. O şizofreni de yansıtıyor tabii hep evet, hakim evet. olan. ve Bir de böyle anti emperyalist falan söylemlerden sonra sözlerim medya tarafından tam manasıyla aynen yansıtılmadı bazı cımbızlamalar yapıldı diye açıklama yapmış. Başbakanın Başbakan. e, bu kadar tecrübeden sonra cımbızlamadan, cımbızlanmayacak konuşma yapmayı da öğrenmesi gerekir. Evet. Aya da. Yani bu da kurtarmaz. <gülüyor> e, basınla ilgili bu radikaldeki tartışmayı da gördünüz. Bugün e, evet. e, bu, iyi oldu. Çünkü bir vesileyle e, bazı bazı e, e, e, Akılda olan, özel tartışmalarda ifade edilen bazı endişeler, bazı eleştiriler de bu vesileyle dile gelmiş oldu. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Bir gazete yanlış yapabilir. Tabii ki yapabilir. Bu yanlışını sürdürmekte ısrarlı olup olmaması, onun bunu yanlış olarak görüp görmek, Görmediğinin işaretidir. Ee, özellikle e, gergin ortamlarda e, bir e, heyecan içinde atılan adımların bedeli sonra e, çok ağır olabiliyor. Bir de şu sorun var. E, Bizde maalesef e, gazetelerde, televizyonlarda e, yerinde e, masa üzerinden telefonla e, gazetecilik yapma alışkanlığı çok artmış durumda. Dolayısıyla e, o olayın çevresindekileri görerek dokunarak onların e, mimiklerinden, onların söylediklerinden e, bir anlam çıkartarak onu hissederek e, verilen haberler e, giderek azalıyor. E, bu da gazetenin birden bir, bir hız hani şu teknolojinin gelişmesi e, haberciliğin e, haber sayısını belki arttırıyor ama haberlerin kalitesini arttırdığından emin değilim. Evet. E, bu da e, zannediyorum bizde e, Zaten bu açıdan zayıf olan e, Türkiye'deki basın geleneğinin, medya geleneğini daha da zayıflatıyor. Ama bütün bunlara rağmen en önemlisi e, genel e, ruh haline, o e, duygu taşkınlığına, genel ruh haline kendini kayıp koy vermemenin e, olmazsa olmaz gereğini hatırlatmaktır. Bu sadece Türkiye için değil. Bütün dünya için geçerlidir ama bizdeki gibi sıcak çatışma ortamının olduğu insanların öldüğü dolayısıyla zaten e, hissiyatın son derece e, taşmaya e, kabarmaya hatta taşıp kapardığı e, bir ortamda e, bir e, biraz mesafeli olmak, biraz e, az aceleci davranmak ve biraz daha o duyguseline kendini bırakmamak için iradesini açıkça kullanmak sadece Türkler için değil, Kürtler için de geçerli elbette. Türkiye toplumunun bütünü için geçerli. Evet, yani tam da neden bahsettiğimizi de bir kez hatırlatmak için radikalin Cuma günkü, değil mi? Perşembe günkü. Yani perşembe günkü manşeti yani biz de üzerinde durmayı durmuştuk o gün tesadüfen bebek mezara BDP meclise şeklinde bir manşet atarak e, yaralayıcı bir durum yaratmıştı. Yıldırım Türker de e, buna itiraz eden e, önemli bir itiraz yazısı kaleme almıştı. Evet. Evet. Yani bu medyanın e, durumu gide bugün de şeyi de belirtmek lazım. Bugün de Eyyüpcan bu yazıda önemli bir hakikat payı olduğunu söyleyen bir şey imza atmış yazıya. evet evet evet oradaki cevabı artık o radikal okuyucularının izleyeceği bir açıklama ve tartışma onu genelleştirmek özelleştirmemek ve genelde tutmak daha iyi bence çünkü sadece radikalin sorunu değil bu sorun. Evet. Tam denk düştü işte bu konuya. Yani bugünkü gazetelerde bu Alman vakıfları meselesi ne kadar feci bir gündem saptırma ve aslında propaganda diyeceğim de dilim varmıyor. Bayağı bir propaganda mekanizmasına dönüşmüş durumda Tabii. görünüyor yani. Tabii. Evet. Belki bunu... Bir de Suriye konusunu evet. konuşalım demiştik. Evet. Suriye'de aslında Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişme oluyor. Basında çok fazla yer almıyor. Biraz işte radikalde falan okuyabildim. Tarafta da var mıydı bilmiyorum. Birkaç gazetede, milliyette vardı. Bu Suriye'deki muhalefet epeyden beri Türkiye'de, İstanbul'da toplanıyordu. Muhalefetin bir kısmı, yani muhalefet değil bir kısmı, onu da belirtmek lazım. Ve geçen cumartesi, pazar günü İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir otelde yapılan toplantıda bu muhalefetin önemli bir kısmı, daha çok dış muhalefet burada toplanıyordu. Fakat bu cumartesi, pazar günü özellikle Suriye'deki yerel komiteler Koordinasyonun yani bütün bu e, ayaklanmaları, yürüyüşleri, e, protesto e, gösterilerini yerel olarak e, her e, ilde, ilçede e, örgütleyen yerel komiteler koordinasyonunun da katılımıyla bu sefer temsilcilerinin katılımıyla veya dolaylı katılımıyla tam bilmiyorum ama en azından o koordinasyonun da katılımıyla bir ulusal e, Suriye Ulusal Konseyi kurulmuş. E, kuruldu, toplandı ve 190 kişilik bir e, e, meclis veya konsey üyesi tespit edildi. Bu, 18 kişilik bir yürütme kurulu tespit edildi ve bu yürütme, bu bu ulusal konseyin e, e, içinde e, en önemli unsur olarak e, tabii Müslüman e, kardeşler var. E, ama onun yanında e, şu anda ayaklanmaları ...protesto gösterilerinin kalbi olan, can damarı olan, gerçek gücü olan, daha çok gençlerden oluşan bu koordinasyon komiteleri, yerel koordinasyon komiteleri var ikinci akım olarak. Bir de daha çok liberal çevrelerden gelenler var bazı diplomatik kaynakların ifade ettiğine göre Şamdan Paris'ten gelen kaynakların ifade ettiğine göre bu üçlü akımın bu Suriye ulusal Konseyi içinde yan yana gelmelerini sağlayan Amerika Türkiye ve Müslüman kardeşler arasındaki müzakereler olmuş hmm. Ee, şunu hemen belirteyim, ee, bu e, Türkiye burada tabii çok aktif bir rol oynuyor ve Suriye'deki bazı e, sol sosyalist muhalefetin e, de bu e, biraz tepkisine yol açıyor. Çünkü onlar da e, Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden oluşacak olan bir muhalefet hareketinin, çok Amerikan yanlısı olmasından endişe ediyorlar. Buna bir alternatif bir Suriye içi muhalefetin bir örgütü vardı. Bu, bu örgüt bu konsey bu Suriye Ulusal Konseyi'ne tam anlamıyla katılıp katılmadığını test edemedim. Bu demokratik değişim için Ulusal Komite adı altında daha çok Arap Milliyetçi Partilerini, Kürt, Sosyalist, Komünist Partilerini, Kürt Partilerini, Sosyalist, Komünist Partilerini toplayan bir girişimdi. 80 üyeli bir komite kurmuşlardı ve bunların dörtte e, biri de aşağı yukarı yüzde 25, yüzde 30'u da bu yerel komite üyelerinden oluşuyordu. Şimdi bu yerel komiteler e, Kürt partileri... Süryani partileri Suriye Ulusal Konseyi'ne de katıldıklarına göre acaba bu demokratik değişim için ulusal komite hala bağımsız olarak devam ediyor mu bilmiyorum. Bu demokratik değişim için ulusal komite tabi daha Suriye Ulusal Komitesi'nden çok daha sınırlı bir komitede. Yalnız iç muhalefetin komitesiydi. Ve onlar işte müdahale olursa askeri müdahaleye, dış askeri müdahaleye bir Libya türü müdahaleye karşıydılar. Çünkü o zaman işte ABD yanlısı bir rejim olur. Müdahale silahlı şiddeti körükler, silahlı şiddetin körüklemesi de dini cemaatçiliği daha körükler ve Suriye bir dini cemaatçilik çatışmasına daha fazla sürüklenir endişesini dile getiriyorlardı. Ee, ama bu Suriye Ulusal Konseyi'nin e, toplantı sonrası e, deklarasyonunda e, özellikle e, iki kişinin e, konuşmaları dikkat çekici. birincisi bu Müslüman kardeşlerin eski başkanı Ali e, Sadrettin el, e, e, e, el Bazanuni, yanılmıyorsam, Ali Sadrettin El Bazanuni'nin deklarasyonunda... Suriye'de İslami değil, demokratik bir devlet kurmak için beraberiz. Sivil, demokratik ve modern bir Suriye istiyoruz. İslami bir devlet istemiyoruz vurgusunu iddialarını veya önerilerini sürekli tekrarlıyordu. Böyle bir şey mi vardı? Bir söylenti ya da... E tabi Müslüman kardeşler iktidara gelecek. İslami evet. devlet kuracaklar söylentisi. Çünkü en güçlü örgüt Müslüman kardeşler tabi sünni çoğunluğun içinde. Böyle bir endişe. Müslüman kardeşlerin bu e, dikkat ederseniz bunu Müslüman kardeşler veya İslami hareketler e, ılımlı İslami hareketler Tunusta Mısır'da da e, en azından bir kısmı dile getiriyorlar ve İslami hareketlerin içinde de bir e, çatışma konusu özellikle Erdoğan'ın e, Mısır konuşması sonrasında bu e, çatışma Müslüman hareketi İslami hareketler içinde bu çatışma biraz daha e, artmışa benziyor Türkiye'de de biliyorsunuz <gülüyor> Müslümanlar arasında bir e, tartışma yaşanmaya başladı Erdoğan'ın e, Mısır konuşması sonrasında. E, bu e, Suriye Ulusal Konseyi'nin sözcülüğünü en azından İstanbul toplantısı sonrasındaki sözcülüğü, sonra yönetim kurulu falan oluşturulduğunda nasıl e, bir e, sözcülük mekanizması olacak bilmiyorum ama Burhan e, Galyun e, üstlenmiş. Burhan Galyun Suriye'den e, Fransa'ya gitmiş. Fransa'da Paris 3 Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir kişi. E, milliyetçi, İslamcı, liberal üç eğilimi yan yana getirildiğini e, ifade ediyor e, ve e, Burhan Galyun özellikle e, hızla e, bu e, komitenin Suriye için demokratik bir e, alternatif e, rejim önereceğini e, ya bildiğimiz, tahmin edebileceğimiz şeyleri söylüyor. Ee, bu Suriye Ulusal Konseyi'nin e, kurulması haberi e, pazar akşamı ve dün e, Suriye'de birçok kentte e, sevinç gösterileriyle veya destek gösterileriyle karşılanmış Ve bunlara karşı askerler de e, müdahale etmeye, e, kısmen müdahale etmişler Suriye ordusu. Evet, ve dün 11 kişinin öldüğü belirtiliyor Anadolu Ajansı'nın haberine Evet. Baktım. Her yerde müdahale etmemişler ama müdahale ettikleri yerlerde e, Humus'ta gene... humus çok... humus olmuş Hı. ama Hamada, İdlib'de, Derzor'da, Dera'da hatta Şam'ın e, Kadem Mahallesi'nde gösteriler olmuş. Humus'ta e, öldürülenler var. E, burada önemli olan e, Suriye Ulusal Konseyi'nin e, şiddet yoluyla muhalefet yapmaktan kaçınmak istemesi ve Beşir el-Hasad'ı da e, şiddet yoluyla muhalefet, yani bir silahlı direnişe e, çevrilmeden e, bu e, sürecin e, sona erdirilmesi çağrısında bulunması. Diğer taraftan bazı haberler Suriye içinde veya Suriye çeperlerinde, bir e, direniş ordusu oluşturuluyor e, gibi şeylerde var. Bunun doğruluğu ne kadar, e, etkisi ne kadar, kaç kişiden oluşuyor bilmiyoruz. Libya'dan farkı Suriye muhalefetinin, e, Libya'da Bengazi'yi biliyorsunuz, bir bağımsız özel bölge olarak, bir baz olarak, üs olarak e, isyancılar e, kullandılar. Suriye'de e, böyle bir şey yok. Suriye'de muhaberat e, bütün Suriye topraklarını, yani Kürtlerin yoğun olduğu Kuzey, Doğu'yu, e, Dürzilerin olduğu yerleri, e, her yeri, Alevilerin olduğu yer Nus, Nusayrilerin olduğu yerleri, daha doğru Nusayrı demek lazım Alevi'den ziyade o bölgedekiler için, hepsini e, muhaberat, e, yani istihbarat, istihbarat çok yakından e, izleyip hemen bastırıyor. O kadar yakından izliyor ki e, Fransız gazetelerinde okudum. E, Paris'teki gösterilerdeki göstericileri de e, tehdit edip arada sırada döverek Paris'in içinde döverek, tehdit ederek e, oradaki göstericileri de yıldırmaya çalışıyormuş. Ve bu Suriye'de e, muhalefetin... E, bu gösterilere katılımın yavaş yavaş azalmasındaki en büyük amilin bu hem biraz bıkkınlık, yorgunluk ama diğer taraftan da muhaberatın çok etkili e, sindirme politikası olduğunu, ölmek tabii e, ölüm korkusu haklı olarak çünkü Suriye Ordusu e, öldürüyor. Evet. E, sindirme bu muhaberatın çok etkili, çok yaygın e, oluşu, çok güçlü oluşu ...toplumun en ücra köşelerine kadar girmiş oluşunun da bir etkili olduğunu söylüyorlar. Ee, ama e, uluslararası e, camiada Suriye'de bir e, ulusal konseyin, Suriye Ulusal Konseyi'nin iç ve dış muhalefetin katılımıyla... ...bir Suriye Ulusal Konseyi'nin e, oluşması e, uluslararası camiada özellikle batı dünyasında... Ee, olumlu bir adım olarak değerlendirildi bir e, Suriye muhalefetinin bir temsilciliği bir e, Batı dünyasının ezinde bir muhatap e, güçlü bir muhatap oluşması sağlandığı ve bunun olumlu bir adım olduğu söylendi önümüzdeki dönemde göreceğiz fakat Türkiye'nin bu muhalefetin oluşmasında Türkiye'nin oynadığı e, rolü e, iyi değerlendirmek lazım şu anda benim çok fazla bunu değerlendirecek bilgim yok ama Önümüzdeki günlerde hep beraber izleyerek bu değerlendirmeyi yapabilecek bilgileri herhalde Peki, elde, elde, elde, elde edebileceğiz. Peki çok teşekkürler Peki. Ahmet. İyi günler. İyi günler. Ahmet Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun.